Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi Ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşler Elhamdülillah bir ehli mektebi derslerine daha kavuştuk Rabbim inşallah hep böyle hayır yollarında bizleri buluştursun. İnanın ben çok korkuyorum. Bilmiyorum siz de aynı korkuyu taşıyor musunuz? Hayatı ve ömrü güzel başlamak güzeldir de, aynı güzellikle bitirmek daha güzeldir. Ona hüsnül hatime derler. Son nefeste Rabbimizi memnun edecek şekilde onun huzuruna gitmek, bir müminin en önemli korkusu en önemli ızdırabı olmalıdır. Onun için hep diyorum acaba ya Rabbi son anda da böyle bir hayır yolunda mı bizlerin canını alacaksın? Acaba bizler son anımızı da senin memnun olacağın bir şekilde mi noktalayacağız? İnşallah hep birbirimize böyle dua edelim. İnanın duanın sağlamayacağı, açmayacağı bir kapı yok. Hele gayibin gayibe duası. Bilmeden hiç farkında değilsiniz. Birileri size dua ediyor. Ben içinizdeki bazı kardeşlere hep dua ederim. Onların belki haberleri yok. İsterim ki siz de bana dua edesiniz. Biliyorum ki ediyorsunuz da. Ama inşallah daha da yaygınlaştıralım. Öyle yapalım ki Kendimize dua etmeye hiç fırsat kalmasın. Hep birbirimize dua edelim. Birbirimizden dua alabilecek kadar da dostlarımızın sayısını arttıralım inşallah. Öyle olursa birbirimize dua etmeye gerek. Birbirimize dua ettiğimiz zaman kendimize dua etmeye gerek yok ki. O kadar insan dua ettikten sonra Allah bir salihin duasıyla inşallah bizleri de o salihlerin arasına katacaktır. Allah hepimize onu yaptırsın, dualarımızı arttırsın, amellerimizi duaların inşallah gölgesinde kılsın, salih amellerimizi son nefesimize kadar çoğaltmayı bizlere nasip eylesin. Ehlibeyt evinin vahdet kahramanı Hazreti Hasan diyeceğiz bugün ve onun hayatından inşallah hayatlarımıza izler taşımaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin ya da Hz. Fatıma'nın çocukları dediğimiz zaman hemen aklımıza ne hikmettir bilmem ama Hz. Hüseyin Efendimiz biraz daha fazla gelir. Onun Kerbela'daki kıyamı Kerbela'da gerçekten insana hayran bırakacak dehşete düşürecek o büyük hameti, zalimlere karşı izzetli tutumu ve davranışı, arkasından kanını dedesinin getirdiği mesajlar yoluna feda ederek şehadete erişi ve o gün Kerbela'nın meydanında onunla beraber olan Ehli Beyt'in diğer sakinlerinin izzetlice tavrı hepimizi derinden sarsar, derinden de sarsmalıdır. Ancak bir şeyi burada itiraf etmek durumundayız ki Hz. Hasan'ın Ümmetin selameti adına Muaviye bin Ebi masaya oturması da en az Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamı kadar mühim bir meseledir. Ve bu konuda eğer biz Hazreti Hüseyin'in tavrını anlayıp bu tavırdan ilham alma adına gayret gösterirken Hazreti Hasan'ın bu tavrını anlamamak ve haşa İçimizden ona karşı bir kırgınlık beslemek. Bunu dille itiraf etmeyiz. Ama ben şimdi sizlerin hislerinizin tercümanıyım. Yüreklerimizden geçenleri beraberce konuşuyoruz. İçimizden ona bir kırgınlık beslemek. Keşke o da Hazreti Hüseyin gibi kıyam etseydi. O da Hazreti Hüseyin gibi kılıcını eline alıp meydana çıksaydı gibi faraza şeyler söylemek. Hazreti Hasan'ın hakkına girmektir. Emin olun Hz. Hasan'ın yaptığı en az Hz. Hüseyin'in yaptığı kadar mühimdir. Birazdan şimdi bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi öncesinde ben sizlere derslerde ara ara söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Ashabın değer ve kıymetini anlamak adına kullandığım bir cümle var. O cümle mühim bir cümledir. Şimdi söyleyince dikkatli kardeşler hemen o cümleyi hatırlayacaklardır. Diyorum ki sahabeyi sahabe yapan en önemli vasıflardan bir tanesi teslim etti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde öyle bir teslim olmuşlardı ki dikkat edin cümleme Efendimiz yürü dediler, yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi, Kaldılar, yat dedi, yattılar, öl dedi, öldüler. Ashabı resmeden bir cümle bu ve dört tane kelime kullandım fiil aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürü dedi, yürüdüler, kal dedi, kaldılar, yat dedi, yattılar, öl dedi, öldüler. Bu dört tane fiilden yapılması en zor olanın ne olduğunu sorsam size, yine sizin hislerinizin tercümanı olarak konuşacağım. Herhalde birçoğunuz ölmek diyeceksiniz haklı olarak. Çünkü insanın hayatını feda etmesi çok kolay bir şey değil. Öl deyince ölünmüyor. Bunu yapabilmek için ashab kalitesinde bir iman lazım. Ancak o kalitede imanı olanlar Resulullah'ın öl dediği deyen sesini ve sedasını duyduklarında arkalarına bakmadan evlatlarını düşünmeden, iyalini düşünmeden, aşını düşünmeden, işini düşünmeden yapabilir. Kürsülerden konuşmak kolay da hayatın içerisinde bunu yapmak çok da kolay değil. Elbette ki buradaki ölmek zordur ama gelin Sahabenin dünyasından bir bakalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dedi. Yürüdüler mi? Yürüdüler. Hem de ne zorluklarla yürüdüler. Şimdi anlatsam saatler sürer. Dersimiz o değil aslında. Birer örnek verip geçeceğim. Uhud'un arkasından bir Biliyorsunuz 700 kişi katıldı Uhud gazvesine 70 tane o gün şehit verdiler. Yaralanmayan sahabi yoktu Uhud gazvesinde aleyhissalatü vesselam efendimiz de yaralanmıştı. Uhud'un hemen arkasından yaralanmış 70 tane de şehit verilmiş bir halde hepsinin akrabalarından kayıplar var. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bile bir dağ olan amcası Hamza'yı Halasının oğlu olan Abdullah İbni Caşş Uhud'un meydanında kaybetmiş. Kaybetmeyen yok. Herkes o gün kaybetmiş. Ama bu ifadeyi siz kazanmış olarak anlayın. Şehitler kayıp değildir, kazançtır. Bu dünyadan kaybetmişlerdir. Yoksa aslında kazanmışlardı. Ama zordu ayrılık, acı zordu, zor bir halde Aleyseratü vesselam efendimiz yürü dedile yürü dedi Uhud'un arkasından. Vallahi bir tanesi geri kalmadan hepsi atının üzerine bindi ve yürüdü. Ne diyor biliyor musunuz sahabe o tabloyu bize resmederken? İçimizden bazılarının kolu kopmuştu. Kollarını yerde sürükliye sürükliye Efendimizin emrine icabet ettiler. Yürü dedi yürüdüler. Bir tanesi geride kalmadan. Bedir'in meydanına yürüdükleri zaman Sad bin Muaz'a yürü dendiği zaman ne dedi? Ya Resulallah vallahi bize şu kızıl denizi göstersen ve dalın desen bir tanemiz geride kalmadan hepimiz dalarız. Yürü dedi yürüdüler. Öl dedi öldüler. Bir tane örnek vereyim sadece. Mute'ye gönderirken askerleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl komutan seçti? Zeyd bin Harise komutanınız. Eğer ona bir şey olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak. Eğer ona bir şey olursa komutayı Abdullah İbni Revaha alacak. Eğer ona bir şey olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak. İsim vermiyor ama Seyfullah'ın kim olduğu belli. Neden? Bu sıralamayı söyledi. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bu olacak Zeyd de gidecek Caferde de gidecek Abdullah ibn Revaha da gidecek Anlayanlar gelip ikna etmeye de çalıştılar anlatmıştım size başka vesilelerle Hatta birileri geldi dedi ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ya Resulallah bari Cafer'i gönderme Daha yeni Habe Habeşistan'dan geldi hiç değilse biraz kalsın hayır dedi Efendimiz öl dediler Dedi öldüler Yat dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz yattılar mı Ali'yi hatırlayın yeter Hicret gecesi Yatağına yat dedi ki o yatmak Kalkmak için değil ölmek için yatmaktı Ali lebbek dedi yattı Kime deseydi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tavır Ali'nin tavrı olacaktı Çünkü o potada bişenler öyleydi Ama size bir şey söyleyeyim Emin olun sahabe için en zor fiil neydi biliyor musunuz? Kal deyince kalmaktı. Çok zordu kalmak. Heyecanın yüreklerin coştuğu bir anda biri dur diyor. O anda durabilmek her insanın işi değildir. Ve duramadı bazen sahabe biliyor musunuz? 13 yıl Mekke'de ve Selam Efendimiz o sahabilerin ruhaniyetlerinin affına sığınarak söyleyeceğim, adeta üç ismin iplerini elinde tutmuştu. Bıraksaydı durmayacaktılar çünkü. Hazreti Ebuzer, Sad bin Ebi Vakkas Zubeyir bin Avvam ve Aleysanat ve selam efendimiz bırakmamasına rağmen biliyorsunuz Hazret Ebuzer rahat durmadı 2 3 defa Kabe'nin meydanında hakkı haykırdı dayak yedi ölesiye dövüldü. Ve efendimiz baktı ki olacak gibi değil git dedi Ebuzer. Git. Ben çağırmayana kadar da gelme. Ne zaman çağırdı efendimiz? Çağırmadı aslında. Hicretin 5. yılı Hendek Gazvesi'nin arkasından Hazreti Zübeyr kendi geldi. Kaç yıl 18 yıl niçin Mekke'de şartlar yeni o zaman bağrılacak zaman değil o zaman tohumlar ekilecek risaletin davasını omuzlayacak yiğitler Darul Erkam'ın potasında yetişecek işin bidayetinde heyecanın kurbanı etmemek lazımdı bu davayı onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz dur diyordu kal diyordu Orada durmaları için sahabeyi zorluyordu. Dur dedi Sa'd bin Ebi durmadı bir gün dayanamadı hissiyatına dokundu. Bir zalimin başına deve kemiğiyle vurdu ve İslam adına ilk kanı döken insan oldu. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o hamasetine ve o hamiyetine iyi yaptın ama keşke yapmasaydı. Niye zamanı değil onun kal demiş kal kal bir şartlar olgunlaşsın ondan sonra Zübeyir bin Avvam duymuş Mekke'nin son günleri son dönemlere yakın Mekke müşrikleri Efendimizin öldürüldüğünü şayyasını yaymışlar ya da yanlış anlamış kal demişti Efendimiz ne olursa olsun elin kılıca gitmeyecek demişti ama Zübeyir bin Avvan Mekke'nin sokaklarında İslam adına ilk kılıcı çeken insan olarak tarihe yazılacak o tavrı gösterdi kılıcını çekti kim yaptıysa karşıma çıksın dedi kal demişti kalamadı Hudeybiye'yi söylesem herhalde yeter Efendimiz kal dedi sahabenin en zor imtihanı Hudeybiye değil miydi Hazreti Ömer bile ne diyor o günü hatırlayınca dizlerime vuruyorum ama o gün aslında Hudeybiye'nin meydanında dizlerine vuruyordu ah ya Resulallah diyordu niye biz bu zilleti kabul edelim onlar batıl biz hak değil miyiz onlar zillet içinde biz izzet içinde değil miyiz niye onların söylediği anlaşma maddelerini kabul edelim ama orada bir şey söylenecekti bir şeyler olması gerekiyordu. Bir şeyler ortaya konması gerekiyordu. Ve Efendimiz kal dedi Hazreti Ömer'e. Ayetler indikten sonra Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık içerisinde kalacak. Sahabe için zor bir şeydi. Sahabe için zor olduğu gibi hissiyatın coştuğu yüreklerin kabına sığmayıp dışarıya doğru Haykırmak için fırsat kolladığı zamanlarda kal denince kalanlar Hasan gibi oluyorlar. İşte biz bugün aslında böyle bir tavrı anlamaya çalışacağız. Ve emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrı hayatını ve ömrünü ümmetin vahdeti için ümmetin selameti için feda edip Elde ettiği o şeyle de ümmeti bir an olsun bir nebze olsun rahatlatarak Kerbela'da kardeşi Hüseyin'in dedesinin mesajlarını diriltme adına cahiliye karşı yeniden özlem duyan o karanlık insanların o karanlık zihinlerini aydınlatmak için akıttığı kanla eşdeğerdir. Bu kadar Önemli bir şey söylüyorum emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrını anladığımız zaman bu kıyaslamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Öyleyse gelin anlamaya çalışalım madem maksadımız anlamak madem maksadımız Hazreti Hasan'ın üzerinden vahdet meselesini konuşmak belki de vahdetin ne demek olduğunun kodlarını yakalamak. Öyleyse bizim Hazreti Hasan'ın hayatından alacağımız çok şey var. Bugün bir buçuk milyar İslam ümmetinin en büyük sıkıntısı da vahdet meselesi değil mi? Öyle. Hadi biz şuurlu müminler dediğimiz, şuurlu Müslümanlar dediğimiz güya biz de onlardanız ya Allah onlardan yazsın inşallah bizleri de. Bizim dünyamızda da en öncelikli mesele vahdettir. Konuşuyoruz söylüyoruz ama dikkat edin şunu diyoruz. Gelin birleşelim bir kere bu söz sakat bir sözdür bu söz vahdeti tam olarak anlamış birinin söyleyeceği bir söz değildir ne demek gelin birleşelim böyle bir söz mü olur o zaman sen kendini işin merkezine otutturmuşsun. cemaatin büyük vakfın büyük gücün var etrafında adamların çok ebi bir yerde bir Vahdet olacaksa herhalde başka yerde olmaz. Ben de olacak diye insanları kendine çağırıyorsun. Eğer sen Hazret Hasan'ın vahdet anlayışını anlasaydın o cümleyi şöyle kurardın. Geliyorum birleşelim. Hazret Hasan'ın yaptığı buydu. Hakkı onun olmasına rağmen gerçekten o meselede hak sahibi olmasına rağmen gerçekten Elde ettiği makam kesinlikle ve kesinlikle onun olmasına rağmen vahdet hatırına hakkından feragat ettiği için o gerçek manada vahdeti sağladı et bakayım hakkından verağat edelim bakalım kendi nefsimi de ben bu işin içerisine dahil ediyorum zannetmeyin ki onu ayrı tutarak konuşuyorum hepimizin hastalığı olduğu için ben kendim de bu işin içerisinde olarak konuşuyorum anlayarak bu meseleyi Hazreti Hasan'ın tavrını anlayarak bir hareket etsek geliyorum birleşelim diye bilsek ve gerçekten kendi şahsi ihtiraslarımızı Nefsi isteklerimizi cemaatimizin vakfımızın derneğimizin maslahatını İslam'ın maslahatının önüne geçirmeden İslam öncelikli bir tavır içerisine girsek yapacağımız Hazreti Hasan'ın tavır olur. Başka bir tavır beklemeyin. Emin olun en doğru olanı Hazreti Hasan yapmıştır. En doğru olan tavrı anlamak için buradayız. Allah hepimize Anlamayı nasip eylesin. Geçen ders yani bir önceki dersi kastediyorum. Nerede bıraktımsa oradan başlayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in geçirdiği hatıraları anlattık. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatıyla da işi bitirdik. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan 8 yaşında. Hazreti Hüseyin ondan 1 yaş küçük. 7 yaşlarında daha çocukluk demlerindeyken dedelerini kaybetmiş iki tane cennet goncası olarak büyümeye çalışan insanlar Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günlerinde Hazret Hasan'ın yaşı on buçuktur Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğindeki yaşıdır o işin bidayetinde sekiz yaşından başladı zaten o günleri geçmeye Hazret Ömer'in hilafet günlerinde Artık yavaş yavaş delikanlılığa ve gençliğe doğru yürüyor. 21-22 yaşlarındadır. Dolayısıyla o günlerde çok fazla biz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile ilgili rivayetler göremiyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki gerek Hazreti Ebu Bekir gerek Hazreti Ömer Ehli Beyt'in bu iki aziz hatırasına karşı inanılmaz derecede bir sevgileri vardı. Hatırlayın mesela. Ne zaman Hazreti Ebu Bekir yolda Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i görse tavrı aynen Resulullah tavrıydı aleyhissalatü vesselam. Gider onları tutar öper koklar bağrına basar hatta Hazreti Hasan'a şöyle latife yapardı. Ey dedesine benzeyip babasına benzemeyen der ona öyle sarılırdı. Öyle öperdi Hazreti Hasan da onları uzak Hazreti Ali de onları uzaktan seyreder tebessüm ederdi. Hazreti Ömer döneminde de aynı muhabbetin varlığını görüyoruz biz. Ama Hazreti Ömer kurduğu divan teşkilatında yüreğindeki o sevgiyi fiili bir biçimde de ortaya çıkardı. Divan teşkilatı kurup Müslümanları o divana kaydettikten sonra ne yaptı Hazreti Ömer? Maaş bağladı Müslümanlara. Bağlarken de sınıf sınıf ayırdı. Bedir ashabından olanlara 5000 dirhem verdi. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yaşı o günler 14-15 olmasına rağmen onlara da 5000 dirhem aylık maaş bağladı. İtiraz ettiler sahabilerden bazıları. Onların değeri farklı dedi. Onlar Ehli Beyt'ten onlar Resulullah'ın hatıraları onlar Bedir ashabı gibi bu maaşı hak ediyorlar diye sevgisini Hazreti Ömer beyan etti. Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde artık 22-23 yaşlarındadır Hazreti Osman. Cihat meydanlarındadır. Dedesinin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyurmak için elinden geldiğince Hazreti Osman'ın çıkardığı İslam askerlerinin içerisinde yer alacaktır. Mesela biz onu o günlerde kendisi de bir Emevi olan Ümeyye oğullarından olan ama İslam'ın önemli komutanlarından biri olan Said İbni As'ın komutasında ta Horasan fetihlerine kadar yürüyecektir. Horasan neresi? İran Horasan'ına kadar yürüyecek. O fetihler içerisinde kardeşi Hazreti Hüseyin ile beraber yer alacaktı. Hazreti Osman'ın hilafetinin sonlarında asiler onun evini kuşattıkları zaman da o evi savunan fedailerden bir tanesi de o olacaktı. Zaten 3-5 insan görüyoruz o evin önünde. Onlardan bir tanesidir Hazreti Hasan. Bir tanesidir Hazreti Hüseyin. Bir tanesidir Abdullah İbni Zübeyir. Ve ashabın diğerlerinin çocukları. Hazreti Osman'ı canları pahasına koruduklarına şahit oluyoruz. Hazreti Osman'ın şehit edilip. Babası Ali'nin hilafete geçmesiyle birlikte biz daha fazla görüyoruz onu tarih sahnesinde. Öyle ki hiçbir tablo yoktur ki Hazreti Ali'nin hilafetinin o zorlu günlerinde Hazreti Hasan olmasın. Babası hilafete geçer geçmez Kufelilerden biat almak için Hazreti Ali Ammar bin Yasir ile Hazreti Hasan'ı Kufeye gönderdi. O günlerde o da gidecek. Kufelilerle ilk teması orada olacak ve onları ikna etmenin yollarını arayacak. Gerçekten de ikna edecek ve Hazret Ali'ye biat alacaktır. O günden sonra da Cemel vakasında babasının yanındadır. Sıffın vakasında babasının yanındadır. Nehveran'da haricilerle olan o mücadelelerin hepsinde Hazret Hasan babasının yanında olması gereken şekilde durmaktadır, durmuştur. Hazreti Ali... Ramazan günü anlatmıştım size haricilerden Abdurrahman İbni Mülcemin taassuptan ve cahiliyeden kaynaklanan o düşüncelerinden yola çıkarak Hazret Ali'yi yaralayıp yatağa düşürdüğü zaman da Ehli Beyt'in hanesinde gözyaşı dökenlerden bir tanesi Hazreti Hasan'dır. Yaralanıp yatağa düştüğü zaman Hazret Ali insanlar geldiler ve şunu istediler ey emirel müminin Kendinden sonraki halifeyi ata. Ne dedi Hazreti Ali taberinin tarihinde geçen cümleyi aynen okuyorum size. Bunu ne size emreder ne de size nehyederim. Ben sizi Resulullah'ın bıraktığı gibi bırakıyorum. Bu söz çok önemli bir sözdür. Birçok meselenin anlaşılması için önemlidir. Ve taberinin tarihinde geçtiği üzere Hazreti Ali böyle söyleyip şehadet yolunda yürümüştür. O şehit olup gidince Müslümanlar o gün için en ehil Hazreti Hasan olduğu için Hazreti Hasan'a biat ettiler. Hem de ilk biat eden Hazreti Ali'nin gözde komutanlarından olan meşhur sahabi Sad bin Ubade'nin o da bir gün bu meclisin konusu olmalı. Farklı bir tavrın sahibidir. Özellikle Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyip farklı bir tavır takılmıştır. Ashab içerisinde orijinal bir tavrı vardır onun. Sad bin Ubade'nin oğlu olan Gays İbni Sad o anda uzat elini ey Hasan sana biat edeyim demiş. İlk biat eden olarak da tarihe girmiştir. Biat ederken de şunu demiştir Kays bin Sad ben sana Allah'ın kitabı Resulün sünneti ve İslam'a karşı olan düşmanlarının düşmanlarına karşı savaş üzerine biat ediyorum. Bu sözleri söyleyince Hazreti Hasan demiştir ki bu üçüncü cümleyi eklemene gerek yok biat Allah'ın kitabının üzerine Resulün sünneti üzerine biat edilir. Savaş falan meselesini biatın içerisine koymanın bir alemi yok demiştir. O anda aslında Hazreti Hasan tavrını belli etmiştir. Ve öyle biat edilmiş. O anda Kufe'de de 40 bin kişinin olduğu söylenir. iki gün sürmüştür o biat meselesi. İki gün içerisinde de bütün ahali Hazreti Hasan'a biat etmiş İslam'ın 5. Raşid halifesi olarak onu tanımışlardır. Hz Hasan'a biat edilmesi ve Hz Ali'nin şehit edilmesi Şam tarafında duyuluyor tabi. O işin bidayetinde daha iş kökleşmeden Şam valisi olan Emir Muaviye işi başlamadan bitirme adına bir ordu çıkarıyor. O ordunun başına da Abdullah İbni Amr isminde Kendisinin çok güvendiği askerlerden birini koyuyor ve o orduyu Kufe'ye doğru harekete geçiriyor. Hazreti Hasan Şam tarafının kendisine doğru bir ordu gönderdiğini duyunca o da bir ordu hazırlıyor. Ve gerçekten de ciddi bir ordudur sayısı 20 bini 30 bini hatta bazı kaynaklarda 40 bini varır 40 bine varır 40 bin kişilik öyle konuşalım onun üzerinden. O büyük orduyla Kufe'den Medain'e merkezi bir yerdir Medain'de Medain'e doğru yola çıkar. İki ordu karşılıklı olarak birbirlerine gelirken de Hazreti Hasan'ın içinden geçen savaş değil. Hep diyor ki bir yolunu bulsam da ümmetin bu arasındaki ihtilafları giderecek ümmetin bu problemlerini çözecek. Ümmetin akan kanlarını durduracak ve yeni kanlar akıtmayacak bir şeyler yapsam. Bunun içinde bazı mektuplaşmaların olduğunu görüyoruz. Ancak gidip gelen mektuplar barıştan ziyade meseleyi daha farklı bir biçimde çıkmaza sokuyor. Çünkü gidip geldikçe mektuplar ne yapıyorlar eski defterler açılıyor. Cemel hatırlanıyor Sıffın hatırlanıyor Nehveran hatırlanıyor ki Hazreti Hasan'ın ordusunda halen haricilerden bir grup var biraz sonra göreceğiz o grubun nasıl bir belaya sebep olduklarını böyle bir zemin olduğu için de geçmişin konuşulması pek de güzel bir ortamın ortaya çıkmasına sebep olmuyor. Ordu yürürken Hazreti Hasan ordusunu bir yerde konaklattırıyor. 12 bin kişilik öncü bir kuvvet seçiyor kendi ordusunun içerisinden. Bir rivayete göre amcasının oğlu Ubeydullah İbni Abbas'ı bir diğer rivayete göre de biraz önce adını söylediğim meşhur komutan Kays İbni Saad'ı ordunun başına geçirerek öncü bir kuvvet olarak Şam ordusunun üzerine gönderiyor. Ordu gidiyor bir dönem haber alınamıyor. O anda Hazreti Hasan'ın askerleri içerisinde şöyle bir şaya yayılıyor. Herhalde Şam ordusu bizim öncü birliğimizi esir aldı. Gays İbni Sadı da öldürdü. Gays İbni Sadı öldürdü mü öldürmedi mi konuşulurken öldürdü gibi bir hakikate dönüşüyor. Ve askerler içerisinde bu mesele konuşulmaya başlanıyor. Ve ne oluyorsa o anda oluyor. Bir anda Hazreti Hasan'ın ordusunda çözülmeler baş gösteriyor haricilerden bir miktarı çıkıyor ve Hazret Hasan'ı aynen Hazreti Ali'yi küfürle itham ettikleri gibi ediyorlar ve diyorlar ki zaten sen kufe'de bizden biat alırken aldıktan sonra okuduğun o hutbede bir cümle kullanmıştın demiştin ki barışta ve savaşta sizden destek isterim bu söz Belliydi zaten senin farklı bir şeyler yapacağına dair. Sen barış yapsan da savaş yapsan da küfre düşmüş olursun. Dolayısıyla sen şimdi aynen baban gibisin deyip Hazreti Hasan'a karşı bir mücadele başlatıyorlar. Ve peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu kendi ordusunun içerisinde bir anda kılıçların muhatabı oluyor. Öyle ki iki tane kabile çıkıyor onların içerisinden. O Rebia ve Hemdan kabilesi diye bilinen kabileler ki sadık insanlardan oluşan bir grup askeri vardır. Onlar koruyorlar Hazret Hasan'ı kendi ordusunun içerisinden çıkarıyorlar ve Hazret Hasan ordusunu bırakıp yanına kendisine sadık olan askerlerini alarak Kufe'ye doğru geri dönmek durumunda kalıyor. Böyle bir orduyla nasıl bir savaşa çıkabilir? Ne yapabilirsiniz? Ve Kufe'ye doğru yürürken asıl acı olan taraf bu haricilerden bizzat Cerrah İbn Sinan el Esed'i Hazreti Hasan'a saldırıyor ve Hazreti Hasan'ı baldırından yaralıyor. Yaralı bir biçimde Meda'yine Kufe'ye daha sonra taşınıyor. Bir ay valinin evinde tedavisi sürüyor. Hazreti Hasan anlıyor ki bu adamlarla hiçbir şey olmaz. Bunlarla ne savaşa çıkılabilir ne barış yapılabilir ne farklı bir şey yapılabilir. Onun için orada içerisinde var olan barış meselesini daha da olgunlaştıracak bir hale getiriyor. Ve orada maddelerini tek tek belirlediği Hazret Hasan belirlemiştir maddelerin maddelerini tarih kitaplarımızda farklı farklı söylenir ama ben 8 maddede topladım o maddelerin hepsini 8 maddelik bir anlaşma metni yazar ve Şam ordusunun komutanı olan Abdullah İbni Amir'e gönderir ne istemiştir Hazret Hasan bu 8 maddede kendisi barış yapıp kendi hayatını kendi ailesinin hayatını güvence altına alıp da Müslümanları ortada bırakmamıştır bakın 8 maddeye de nasıl bir hassasiyetle yazıldığını daha anlayacaksınız Maddelerden birincisi şu İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. Birinci madde Kufelilerin can emmiyetini sağlamaktır. Çünkü eğer böyle bir madde olmasa yıllardır Hazreti Ali'nin yanında görünüyormuş gibi olan aslında doğru dürüst görünmedirlerde mübarekler ama görünüyormuş gibi olanlar ne olacak Şam ordusunun kılıçlarının muhatabı olacak. Böyle bir durum olmaması için Hazret Hasan birinci maddeye bunu koydu. İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. İki, milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içerisinde olacak. Neden böyle bir madde? Çünkü Emevilerde inanılmaz derecede bir Arapçılık var. O günlerde başlamış, ilerleyen günlerde daha da artacak. Öyle ki, Arap olmayan unsurlar ve milletlerin Müslüman olmamaları için ellerinden geleni yapacak, bazı işlere imza atacak, işlerinden çıkan kimi sultanlar ve Hazret Hüseyin, Hazret Hasan bunu da güvence altına almak için milliyetine bakılmaksızın Araptır, Fars'tır, Türk'tür, Kürt'tür, başka bir şeydir fark etmez. Bakılmaksızın İslam coğrafyasında yaşayan o insanlar ve Müslümanlar emniyet içerisinde kalacak. 3. İşlenmiş suçların tamamı affedilecek. Kimseye geriye dönerek hesap sorulmayacak. Yine ne yaptı Hazreti Hasan? Oradaki insanların canını kurtarmak için onları güvence altına almak için bu maddeyi koydu. 4. Ahvaz'ın haracı. Ahvaz. İran bölgesinde büyük bir arazidir. Ahvaz'ın haracı yıllık olarak Hazret Hasan'a ödenecek. Hazret Hasan o toprakların harac bedelini kendisine alacak. 5 kardeşi Hüseyin'e 2 milyon dirhem verilecek. Garip gelebilir, garip gelmesin. Çünkü bu paranın alınış maksadı da bellidir. Ehlibeyt o gün bir muhalefet yürütüyor. Bunun yapılabilmesi için de paraya ihtiyacı var. Nereden alacak bunu? Savaşa gidip ganimet almasa, devlet işlerinde görev almasa nereden alacak? Mecburen anlaşma maddesi olarak alacak ki o muhalefet meselesini yürütebilsin. Altı, Haşim oğulları da aynen Şems oğulları gibi. Abdüşşems oğulları kim? Beni Ümeyye. Beni Ümeyye gibi devlet içerisinde yakınlık görecek. Ve aynı ihsanlarla muhatap olacak. Yani devlet Beni Ümeyye'ye bir ayrımcılık yapmayacak. Yedi ne acı bir hale gelmiş İslam toplumu bu yedinci maddeden daha anlayacağız. Hutbelerde sokaklarda Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'in mensuplarına küfürler edilmeyecek. Hutbelerdeki zem edilme seb edilme. Devlet tarafından yasaklanacak yapılıyor mu peki o günler devlet eliyle yapılıyor işin garip tarafı ve Hazret Hasan bu kötü geleneğin iptal edilmesi için bunu şart koşuyor ama şimdi söyleyeceğim o şartlar ne yazık ki uygulanmıyor o kötü geleneği kaldıran da yine kendisi bir Emevi olan Ömer İbni Abdülaziz'e nasip oluyor halen bugün biz onun sünnetini yaparak Nahıl suresinin 90-91. ayetlerini okuyoruz. 8. madde Muaviye'nin vefatından sonra hilafet Hz. Hasan'a. Eğer Hz. Hasan vefat etmişse Hz. Hüseyin'e tevdi edilecek. Bazı tarihi kaynaklarda mesela İbn Hacer el-Heytemi gibi bu madde şöyledir. Muaviye kendisinden sonra yerine kimseyi tayin etmeyecek. Bu iş ondan sonra Müslümanların şurası ile tespit edilecek. Bu madde ihtilaflıdır yani bazı kaynaklara göre Muaviye'den sonra Hazreti Hasan hayattaysa o yoksa Hazreti Hüseyin ama bazı kaynaklara göre ise kendinden sonra kimseyi atamayacak bu iş Müslümanların şurasıyla halledilecek. 8 tane maddelik bir anlaşma yazıyor Hazreti Hasan tek tek ve bunu Abdullah İbni Amir'e gönderiyor Abdullah İbni Amir Amir'de alıyor bunu. Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan'a götürüyor. Muaviye bin Ebi Sufyan okuyor. Kendi elleriyle altını imzalayıp imzalı olan o anlaşma metnini tekrar Hazret Hasan'a gönderiyor. Hazret Hasan da çok memnun oluyor. Anlaşmanın hiçbirin maddesine itiraz edilmeden imzalanmasından dolayı. Ancak o andan itibaren Hazreti Hasan hem dostlarının hem cahillerin hem de düşmanlarının eleştiri konusu oluyor. Dostlar eleştiriyorlar. Sen nasıl onunla o masaya oturursun ki o ki babana ve Müslümanlara neler neler yaptı. Cahiller eleştiriyorlar. Sen nasıl bu işi yaparsın diye düşmanlar ise alay ediyor. Ama Hazreti Hasan ne dostların eleştirisine ne cahillerin kınamasına. Ne de düşmanların alaylarına hiç takılmadan yaptığı işin doğru olduğuna kanaat getirerek o anlaşma metnini imzalanmış olarak kendisine döndükten sonra hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a tevdi edeceğine dair sözünün arkasında duruyor ve anlaşma gereği Cemaziyel evvel ayının ayında ki hicri olarak 41. seneye tekabül ediyor. Miladi olarak da Eylül 661'dir. Kufe'de birleşiliyor. Hazret Hasan da geliyor. Muaviye bin Ebi Sufyan da geliyor. Hilafet teslimi orada olmuş oluyor. O gün olan o hadise o yılda olduğu için hicri 41. yılın adı ne oluyor? A'mul cema'i oluyor. Birlik yılı oluyor. Ümmetin birliği ve vahdeti sağlandığı için o yıl tarihe böyle geçiyor. Hazreti Hasan'ın orada oturup bu anlaşma metnini yazdırması ve bu anlaşma üzerinde ümmetin vahdetinin sağlanması her ne kadar dostlar tarafından da eleştirilse kim eleştiriyor mesela en başta eleştireni söyleyeyim size Hazreti Hüseyin yerinde duramıyor. Sen nasıl kabul edersin diyor. Hicir İbni Adi çok meşhur bir sahabidir. Zaten daha sonra da yine Ehli Beyt sevdasıyla şehit olacaktır. Kabullenemiyor. Gays İbni Sat kabullenemiyor. Ancak daha sonradan bu isimler ve bugün burada şimdi size söylemediğim birçok isimlerin bu meseleyi benimsediklerini görüyoruz. Niçin peki? Çünkü Hazreti Hasan'ın o gün orada attığı o imza hatırlayın bir önceki dersi ihbari ı gaybi olan iki hadisenin gerçekleşme vesilesi ve sebebi oldu. Ne demek bu? Ne demişti Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Bukhari'de ve Ebu Davud'da geçen hadiste hiç şüphe yok ki benim bu oğlum Seyyid'dir yani Efendidir. Umulur ki Allah onun vesilesiyle onun sayesinde iki mümin grubu barıştıracaktır. Sadak da ya Resulallah mı? Sadak da ya Resulallah. Kütüb-i Sitte'nin diğerleri bakın burada ne dedim ben? Bukhari ve Ebu Davud dedim. Kütüb-i Sitte'nin geri kalan dört <gülüyor> kitabında hadis şöyledir. Bu benim evladım oğlum Hasan o seyyiddir. Allah onun eliyle. İki büyük cemaati mümin cemaat değil Bukhari ve Ebu Davud da burada böyle iki büyük cemaati sulh ettirecek yani barıştıracaktır. Oldu elhamdülillah. İkinci ihbar-ı ise şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in el müsnedinde Ebu Davud'un süneninde Tirmizi'nin süneninde daha sayayım mı? 5-6 farklı kaynakta şöyle buyuruyor benden sonra hilafet 30 yıl sürer sonra krallık meliklik dönemi başlar hadisin başka rivayetinde son cümle şöyledir benden sonra hilafet 30 yıl sürer ondan sonra ceberrut yani zorba kan emici bir yönetim başlar Sadak da ya Resulallah mı? Sadak da ya Resulallah. Gelin beraber hesaplayalım. Hazreti Ömer'in hilafeti, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti 2 yıl 3 ay. Hazreti Ömer'in hilafeti 10 yıl 6 ay. Hazreti Osman'ın hilafeti 12 yıl tam. Hazreti Ali'nin hilafeti 4 yıl 9 ay. 2 yıl 3 ay. Toplayın 10 yıl 6 ay. Ne yaptı? 12 yıl 9 ay. 12 yılda Hazreti Osman 24 yıl 9 ay. 4 yıl 9 ayda Hazret Ali'nin 28 yıl 18 ay. 18 ayda ne yapar bir buçuk sene. 29 yıl 6 ay toplam. Peki Hazreti Hasan'ın hilafeti ne kadar sürdü? Babasının şehadetinden sayıp Hilafeti devrettiği cemaziyel evvel ayına kadar götürsek işi 6 ay 5 gün. İkinci gün mescitteki dua isbiattan saysak 6 ay 3 gün. Toplamı 30 yıl. Sadak da ya Resulallah. Bunun başka bir şey yok ki. ve vesselam Efendimiz söyledi 30 yıl sürecek dedi. Cemaziyel evvel ayında Kufe'de Hazreti Hasan bu işi tevdi ettiği zamhı. İş bitti. Artık hilafetin meselesi ne yazık ki ümmetin içerisinde bugüne kadar açılmamak üzere kapandı. Allah açtırsın tekrardan inşallah. Ara dönemler olmadı mı? Oldu. Mesela Yezid'in oğlu 2. Muaviye dönemi gerçekten az da olsa bir imamet dönemiydi. 3 ay sürmüştü anlatmıştım size geçmiş derslerde. Gelin Ömer ibn Abdülaziz dönemine iki buçuk yıl imamettir hilafettir aynen asrı saadetteki gibidir gelin Selahaddin Eyyubiye şarkın en sevgili sultanına o dönemlerde de aynen asrı saadet günleridir ara ara bu dönemler ümmetin içerisinde olmuşsa da asrı saadet dönemindeki gibi sürekli bir halde olmamış uzun bir vadede ne yazık ki bugüne kadar gelmemiştir. Ve bugünlere kadar gelene gelene kadar da hep aleyhissalatü vesselam efendimizin tarif ettiği o sistemlerle muhatap olmuştur ümmet. Bu meseleyi o kadar doğru anlamıştır ki Sad bine Ebi Vakkas ki o aşerey mübeşşeredendi aleyhissalatü vesselam efendimizin de anne tarafından akrabaydı. Öyle olduğu için Sad bin Ebi Vakkas Medine ve Mekke sokaklarında gezerken Efendimiz şöyle hava atardı. Bakın bakın kimin böyle bir dayısı var göstersin bakalım derdi. Sad bin Ebi Vakkas ne zaman bu hadisenin arkasından Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan'ın huzuruna girse Esselamu aleyke ya eyyuhel melik diye selam verirdi. Ey kral sana selam olsun. Muaviye kızar der ki sen bana niye böyle selam veriyorsun? Ben de emirel mümininim. Ya halifetü Resulullah de bana ya da müminlerin emini de şöyle bir kaldırır başını o saraya bakar. Senden öncekilerin böyle bir sarayı yoktu der. Anlar o sistemin ne olduğunu bildiği için hiçbir zaman halifetü Resulullah ifadesini kullanmaz Hazreti Hasan'dan sonra. Onun için biz de İslam'ın 5 raşit halifesi deriz. Bazen Hz Hasan'ı unuturuz 6 aylık o dönemini 5. raşit halife olarak Hz Ömer İbni Abdülaziz'i sayarız. Ama onu da saysak 6 raşit halife desek bunda hiçbir beyis yok. Onun dışında olanların ne oldukları ortadadır. İşte aleyhissalatü vesselamın ihbarı gaybi olarak ortaya koyduğu bu hadise Hazreti Hasan'ın o barış meselesiyle ortaya çıkmış oldu. Ben öyle tahmin ediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Hazreti Hasan'a işin bidayetinde karşı çıkanlar bu hadisleri duyduktan sonra Hazreti Hasan'ı eleştirmekten vazgeçtiler. Çünkü daha sonra görmüyoruz Hazreti Hüseyin'in abisinin karşısında bu meseleyi konuştuğunu. Hicri İbni Adi'nin onun karşısında bu meseleyi konuştuğunu hiç görmüyoruz. Böyle bir rivayet yok elimizde. Sen oturdun anlaşma yaptın şu oldu bu oldu demiyorlar. Neye rağmen Şam tarafının 8 maddeden hiçbir tanesini doğru dürüst yerine getirmemesine rağmen. 8 maddeden hiçbir tanesi doğru dürüst yerine gelmemiştir. Ara ara Hazreti Hasan uyarmıştır bir şeyler olmuş gibi gözükse de Tam anlamıyla yerine geldiğine dair hiçbir şey okumuyoruz. Tarihin o sayfaları içerisinde de görmüyoruz. Hazreti Hasan hicri 41'de bu anlaşma maddelerini imzaladı. Şimdi buradan çok önemli bir cümle duyacağız Hazreti Hasan'dan. Ve ne olur bu cümleyi hayatınız boyunca unutmayın. Zihinlerinizde çok önemli bir yere yazın. Sadece bu hadiseyle alakalı bir şey de değil. Hayatın birçok alanında kullanacağımız bir cümleyi Hazreti Hasan bize öğretecek. Anlaşmayı imzalamış Medine'ye dönüyor. Cahiller kınıyor. Dostlar eleştiriyor. Düşmanlar alay ediyor. Karşısına çıkıyor bir grup diyor ki sen diyor babanın katilleriyle aynı masaya oturan adam mısın? Bu büyük bir söz. Hazreti Hasan hiçbir şey söylemiyor. Biraz ilerliyor harici zihniyetten olan bazı insanlar çıkıyor karşılarına ağzı alınmayacak sözler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Utanmadın mı diyorlar Şam valisiyle bir masanın başına oturmaya. En sonda dayanamıyor Hazreti Hasan söylediği cümle şu. El ar hayrun minen nar. Utanç ateşten hayırlıdır. El ar hayrun minen nar. Bu sözü hiç unutmayın. Bugün insanların içerisinde utanayım ama yarın Allah'ın katında Allah'ın nazarında ateşin muhatabı olmayayım. Ben bunu yaparken karizmam çizilmiş birileri bana bunu söylemiş birileri beni eleştirmiş birileri beni kınamış ne yazar Allah kınamasın eğer yaptığım iş Rabbimin rızasına uygunsa kim bana ne derse desin ne yazar Allah aşkına? Ya bugünün dünyasında alkışlanıp yarın Allah katında mahcup olmak o daha mı iyi? Onun dönüşü yok. Hadi herkes alkışlasa bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene bitecek bu ömür. Sonra hesaba gideceğiz. Allah soracak küçüğünü de soracak büyüğünü de soracak. O gün utanmamak için. Dostlar pazarda görsün diye geri adım atmadığımız bazı meselelerde ben öyle bir adamım ki yedisinde ne dedimse yetmişinde de halen ondayım dedirtmek için eldesin diye bazı yanlışları dayatma adına direnip de Allah'ın huzuruna bu yanlışlarla gitmektense varsın dostlar da kınasın. Düşman da alay etsin, cahiller de dediğini desin. Ne yazar Allah aşkına? Onun için dostlar, bakın, ateşin ne demek olduğunu anlayanlar bu mesele hakkında hiçbir zaman dünyadaki küçülmelerini asla dikkate almadılar. Size bir alimden bahsedeyim, İzbin Abdüsselam. Duymuşsunuzdur o büyük alimi. Allah ona ebeden rahmet eylesin çok büyük bir alimdir onun hayatı hakkında ben bir ders de yapmıştım isteyen arkadaşlar izlesinler bir fetva vermiş alim yanılabilir ve yanılmış yanıldım bu fetvada yanıldığım fetvayla amel edenler olursa ben Allah katında ne yaparım demiş bulmuş 3-4 tane münadi paralarını vermiş Dolaşın Mısır sokaklarında ve söyleyin insanlara İz bin Abdüsselam falanca fetvasından rücu etmiştir. Allah aşkına duydunuz mu böyle bir şey bugünün dünyasında? Biliyor adam hata ettiğini biliyor. Biz de biliyoruz bazen hata ettiğimizi. E dersek karizma çizilecek. Batsın o karizma. Yarın Allah katında yerden yere gireceksin. Bugün çizilse ne olur? Hatta çizilsin ki. Ecrini alasın sen de İz Abdüsselam gibi, Hazreti Hasan'ın bu tavrı gibi. Mesele budur. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Yüzümüz bu dünyada kararsın. Bu dünyada küçülenim, Allah katında mahcup olmayalım. Allah mahcup etmesin. Bu sözü ne olur unutmayın. Her daim sizin de aklınızda olsun benim de benim de aklımda olsun diye bana da dua edin. Şimdi hicri 41'den Kerbela faciasının olduğu hicri 61'e kadar kaç yıl? 20 yıl. Ümmet ne yaptı? Kan dökmedi. Birbirinin kanına girmedi. Ufak tefek bazı hadiseler oldu mu? Oldu. Şahsi anlamda öldürülmeler oldu. Ama Cemel'deki gibi sıfındaki gibi Nehveran'daki gibi toplu bir biçimde ümmetin birbirine kılıç çekmesi olmadı. Kurban olanım Hazreti Hasan'a bakın neye sebebiyet vermiş. Eğer o gün onun attığı bu adım olmasaydı inanın belki de sahabe ordusu İstanbul'a gelemeyecekti. Çünkü sahabe ordusunun İstanbul'a geliş tarihi Hicri 48'dir. O birlik yılında, o barış yılında sahabe buna imkan buldu. Ne yapacak? Şam'da oturup ne yapacak? Birbirlerini yiyecekler. Medine'de otursalar sıkıntıları görecekler, üzülecekler. Bundan dolayı da dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Hicretin 61. yılına kadar İslam orduları 3 sefer düzenledi Konstantinyen'in üzerine yetmedi. Sicilya üzerine seferler düzenlendi Sicilya neresi bilen var mı İtalya İtalya'nın tam karşısına kadar sahabe ordusu Hicri 41. yıldan sonraki o barış ortamında buldu Rodos İslam'la o zaman tanıştı Akdeniz ve Ege'de adalarının birçoğu o yıllarda İslam'la tanıştı Gelin bu tarafa İslam orduları o gün nerede Bukhara'da Semerkant'ta Beykent'te. Niye böyle İslam orduları orada kendi hallerini Medine'deki özellikle ve Şam'daki o barış ortamını böyle değerlendirdiler. Ve o birlik yılı, o vahdet yılı böyle bir hayıra vesile oldu. Bu büyük hayrın altında olan imza da ümmetin selameti için kendini feda eden Hazret Hasan'dır Allah onun o kurban oluşunu böyle büyük bir hayra vesile kılmıştır Hazret Hasan için çok şey söylenir de yavaş yavaş toparlayayım onun tarihte kullanılan o gün kendi yaşadığı dönemde de kullanılan bazı lakapları var mesela ona Mücteba deniliyor seçilmiş seçkin kılınmış anlamında taki deniyor Günahtan çokça kaçındığı için gerçekten bu konuda inanılmaz derecede hayatında bir hassasiyet vardır. O hassasiyet zaten Hazreti Hasan'ı masanın başına oturtturmuştur. Zeki deniyor inanılmaz derecede bir zekası ve aklı olduğu için. Sıpt deniliyor aleyhissalatü vesselam efendimizin torunu olduğu için. Bir de mıtlak deniyor. Mıtlak ne demek? Çok boşayan demek. Hazreti Hasan'ın hayatında böyle bir şey de var. Madem Hazreti Hasan'ı konuşuyoruz her yönüyle konuşalım. Çok mu boşamış? E çok boşamış. Mesela bazı kaynaklarda onun evlenip de boşanma meselesini anlatırlarken mübalağılı ifadeler kullanırlar. Yüz evliliğinden bahsederler. Bazıları daha da hızlarını alamaz işi 250-300'e götürür. Bu kadar değil bir kere. Tespit edilenler. 13 evlilik yaptığını söyler. Onun hayatında 13 tane evlilik vardır. O 13 evliliğinden de Allah 12 tane oğul, 5 tane de kız ona nasip etmiştir. O soy Hasan el-Müsenna ve Zeyt ile devam etmiştir. Hasan el-Müsenna ve Zeyt'ten gelen soya biz eş-Şerif diyoruz. Bugün Şerif diye İslam dünyasında Kendilerini ehli beyte mensup edenleri görürseniz bilin ki onlar Hasan el-Müsenna'nın ya da Zeyd'in soyundandır. Çocuklarının içerisinde bunlar güzel şeyler bize önemli mesajlar veriyor. Hazreti Ebu Bekir'in ismi var Talha'nın ismi var. Sevmediği bir insanın ismini niye koysun insan çocuklarına buradan da biliyoruz. Ancak Hazreti Hasan'ın Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Talha'yla Farklı bir bağı da var onu da söyleyeceğim. Bu çok evlilik meselesini devrin o günkü sosyal yapısı içerisinde anlamak lazım. Yani sadece Hazreti Hasan'a mahsus bir şey değil bu. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in dört evlilik yaptığını biliriz biz hayatı boyunca. Ama iş Hazreti Ömer'e gelince sayı kaçtır? Ondur. Hazreti Ömer on evlilik yapmıştır. Hazret Osman yaptığı ilk evlilik Rukiye validemizdi onun üzerine evlenmedi o farklı bir şeydi çünkü sonra Ümmü Gülsüm validemizle evlendi onun üzerine de evlenmedi ama ondan sonra 5 evlilik daha yaptı ve sayıyı 7'ye çıkardı. Hazret Ali de Fatma validemizle evlendi onun üzerine evlenmedi Fatma validemiz vefat ettikten sonra 8 evlilik daha yaptı 9 evlilik yaptı. Hazreti Hüseyin'in ise dört evlilik yaptığını görürüz böyle yaygın bir biçimde görürüz gerçi ashabın tamamını değerlendirdiğiniz zaman çok evliliktense tek evliliğin daha fazla olduğu da bir hakikattir bunun üzerinde belki derinlemesine bir araştırma yapıp ilerleyen derslerde size sunabilirim 800 tespit edilebilen aile içerisinde çok evlilik sayısı Tek evliliğe göre daha azdır. Bizim zihinlerimizde hep çok evlilik daha fazla gibi gözüküyor. Ancak çok evlilik de burada söylediğim şekilde çok yaygın bir durumdur. Yani o günkü devrin şartları içerisinde. Peki Hazret Hasan 13 evliliği nasıl yaptı? Dedesi gibi mi yaptı? Hayır. Dedesine mahsus bir helaldi o. Dedesi 14 evlilik yapmıştı. Aleyhisselatü vesselam efet. Efendimiz Esma binti Numan'ı da sayı, sayarak sayı 14'e çıkarıyoruz. Bir nikah altında aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesinde dokuz hanım olduğunu biliyoruz. Ancak bu sadece ve sadece Efendimiz'e mahsus bir helaldir. Ümmetten başka birine böyle bir şey yok. Bu Efendimiz'e has bir durumdur. Peki Hazret Hasan ne yapıyor? Dört tane ile evleniyor bir müddet sonra onlardan boşanıyor dört tane ile daha evleniyor. Böyle olarak 13 olmuş sayı. Hazreti Ali onun çok evlenip boşandığını görünce Kufelilere diyor ki bundan sonra Hasan'a kız vermeyin. Kufeliler ne diyorlar? Vallahi vereceğiz diyorlar. Niye peki? Bunun bir sebebi var. Aslında birkaç sebebi var da ben bir iki tanesini söyleyeyim. Birincisi ehli beytin şerefinde nasiptal olmak istiyor insanlar. O haneye girecek. O hanenin sultanlarından biri olacak. Kıyamete kadar ehli beytin hanesine girmenin şerefini taşıyacak. İkincisi belki garip gelebilir size ama gelsin fark etmez söylemekte bir beis yok. Hasan efendimiz çok güzel çok yakışıklı biri. Ne kadar yakışıklı bilen var mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadar. Çünkü Efendimiz'e çok benziyor. Peki Efendimiz ne kadar güzel söyleyecek olan var mı? Cabir bin Abdullah söylesin mi? Diyor ki bir gün yürüyor Medine sokaklarında bana doğru geliyor. Bir de baktım semada bir dolunay var. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Vallahi Resulullah daha güzel daha parlak. Cabir bin Abdullah'ın tarifi bu onun gözünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe anamız söylesin mi Efendimiz ne kadar güzel oturtmuş Ayşe anamız anamız o inanın ki anamız Allah öyle dediği için öz anamızdan daha öncelikli ben 2002'de annemi kaybettim anneliğin kaybedilmesinin ne olduğunu benim gibi olanlar bilir. Ama ne zaman ana desem Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kerime zevcelerine kendi öz anamı unuturum. O kadar bize öncelikli o kadar bize yakındırlar. O anamız o tutturmuş diğer analarımızı Yusuf Aleyhisselam anlatıyor. Biliyorsunuz kıssayı Züleyha kaptırmış Hazreti Yusuf'a gönlünü ama Yusuf aleyhisselam bir iffet abidesidir. Cebbar olan Allah'a sığınmış ona meyletmemiş. Ve bu hadise duyulmuş Mısır sokaklarında insanlar saraylarda sokaklarda bunu konuşuyorlar. Kınıyorlar Züleyha'yı. Züleyha da kınanmamak için o sarayın ve Mısır'ın soylu kadınlarını bir yemeğe davet ediyor. Ayet okuyorum değil mi size? Hikaye değil bunlar. Yusuf suresinde geçen hadise ben hikayeleştirerek anlatıyorum size. Bir yemek tertipliyor. Yemekler yeniyor. Sıra Meyvelerin yenmesine geldiği zaman Ellerde meyveler Bir ellerde de bıçaklar Yusuf aleyhisselama gel diyor Salona alıyor Yusuf aleyhisselamı gören Mısır'ın kadınları O güzellik karşısında Bu bir insan değil Olsa olsa bir melektir deyip O güzelliğin karşısında etkilenerek Meyveleri kesecekleri yerde ne yapıyorlar? Ellerini kesiyorlar Anamız diyor ki Mısır'ın kadınları Yusuf'u gördüler. Onun güzelliği karşısında ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Bu da Ayşe anamızın gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazret Hasan da böyle. İnanın ki tam dedesi. Zaten Hazret Ebubekir nasıl seviyordu dedesine benzeyen babasına benzemeyen diye onu bağrına basıyordu böyle sevdi böyle bağrına bastı o hali de yansıttı Hazreti Hasan böyle olduğu için de hanımlar evlenmek için sıraya giriyorlardı Hazreti Hasan efendimiz de kırmıyordu onları bu kadar evlilik yapmış oldu onun yaptığı evlilikler içerisinde o 13 hanımın hepsini anlatacak değilim size ama bir iki tane isim söylememe müsaade edin Mesela Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak ile evlidir. Bu isimleri özellikle seçtim biliyorsunuz sıkıntılar olduğu söylenir. Olmadığının delilidir bu. Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak Hazreti Hasan'la evlidir ona çocuk doğurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman onun kızı Hint o evin bir gelinidir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu olan Hint Hazreti Hasan Efendimizin hanımıdır. Ehli Beyt'in manevi olarak seçilenlerden birisi Celil bin Abdullah ismini çok duydunuz benden. İnşallah yakın bir zamanda belki bu topraklarda kabrini de duyacağız. Yeri gelmişken o müjdeyi de vermek isterim size. Bu 82 il projesi kapsamında biliyorsunuz Antep'te biz Celil bin Abdullah'ı anlattık. Tarihi kitapların bazılarında kabri orada olduğu söylenir ama kabri şu anda yok. O programın arkasından Karkamış müftülüğü kaymakamı Kazantep müftülüğü bir komisyon oluşturmuş şu anda araştırmalar yapılıyor. İnşallah siz de dua edin de Cerir bin Abdullah'ın inşallah kabri oralarda bulunsun ismi yaşadığı gibi onun o kabrinden de inşallah istifade etmemiz hasıl olmuş olsun. Celil ibn Abdullah'ın kız kardeşi Ümmü Abdullah da o evin gelinlerinden bir tanesi. Son bir isim söyleyeceğim o ismi aklınızda tutun. Eş'as İbni Kays'ın kızı Ca'de Binti Eş'as da o evin hanımlarından biri. Onunla, onunla işimiz var. Hz. Hasan'ın hayatı böyle evlilikleri böyle onun hayatından hayatlarımıza Taşıyacağımız çok şey var da özellikle bir noktaya dikkatlerinizi çekerek şehadetine getirip sözü bağlayacağım. Onun dünya hayatına karşı bakışı da aynen dedesi gibidir. Hayatı boyunca bakın bu söze iyi dikkat edin. iki defa malının tamamını infak etmiştir. Üç kez de kaseme yapmıştır. Kaseme nedir ona geleceğiz o arada verdikleri infaklar sadakalar o hayır ve hasenatlar ayrı merak ediyorsanız açın Sallabi'nin Hazreti Hasan kitabını Türkçe tercümesi de var orada o bahisleri okuyun özellikle onun infakı cömertliği sadakaları o kitapta biraz daha güzel anlatılır iki kez sıfırı tüketmiş infak etmiş üç kez de kaseme yapmış Kaseme nedir? Çocuklukta biz yapıyorduk. Ama çocuklukta kaldı. Meğer o büyüklerin oyunuymuş ama biz çocuklukta oynamışız orada kaldı. Şimdi söylesem hepiniz hatırlayacaksınız. Bazen bir şeyi bölüştürdüğümüz zaman arkadaşlarımızla çocuklukta ne yapardık? Bir sana bir bana. Kaseme bu işte. Allah'la bölüştürme yapıyor malını. Ne varsa elinde bir Allah'a bir bana diyor ve ne varsa iki ayakkabım var bir çifti Allah için sadaka bir çifti benim dört tane elbisem var iki tanesi Allah için sadaka iki tanesi benim bu böyle bir şeyle ortaya konmuş bir sadaka ya da bir bölüştürme üç kez Hazreti Hasan'ın bunu yaptığını görüyoruz ve onun bu manada da Nasıl bir rehberlik ortaya koyduğuna siz artık buradan anlayın. Hayatından son bir örnek söyleyeyim yine direkt bizim hayatlarımıza konuşan bir örnektir bu. Bir gün Yakufen'in çarşısında ya Medine çarşısında bir şeyler alacak varıyor tüccarın yanına soruyor fiyatını söylüyor tüccar fiyat pahalı geliyor Hazreti Hasan'a pazarlık yapmak istiyor tüccar kırmıyor. Şu fiyata verirsen alırım diyor tüccar vermiyor dönüp geliyor. Tam döneceği anda bir tanesi çıkıyor karşısına ey ehli beytin meyvesi ey peygamberin güzide torunu sayıyor sayıyor sayıyor. Hazret Hasan'ı öyle selamlıyor tüccar anlıyor ki gelen Hazreti Hasan tanımamış bir anda pişman oluyor koşuyor Hazreti Hasan'a ey peygamber aleyhisselamın torunu diyor ben nasıl bir hata etmişim seni tanımamışım. Gel istediğin fiyata al ya da eğer kabul edersen benden hediye olarak kabul et. Ne demiştir Hazreti Hasan? Ali serratu ve selam efendimizin torunu o mektepte yetişmiş. Öyle bir şey söylüyor ki vallahi biz bu sözü anlasak tüylerimiz diken diken olur. Çünkü ne yazık ki bazen biz de elde ettiğimiz makamı, elde ettiğimiz konumu kendi menfaatimiz için kullanabiliyoruz. Ama Hazret Hasan'ın orada söylediği tavır şu. Ben asla dedemin adını ticarette kullanmam. Şimdi o malı bana bedava da versen almam. İşte tavır budur. Alacaksınız değil mi bu tavırdan mesajları hayatınıza? Allah aldırsın inşallah. Böyle bir hayat böyle bir güzellik Hazret Hasan'ın hayatı. 2-3 kez Medine'deyken zehirleniyor ama Allah kurtarıyor. En son biraz önce adını söylediğim Eşas İbni Kayıs'ın kızı Ca'de binti Eşas vesilesiyle zehirleniyor. Yani evin içinden birine zehirlettiriliyor. Dışarıdan kaç kez olmuş olmamış Allah korumuş ama evin içinden böyle bir zehirlenme oluyor. Karısı onu zehirlen, zehirletiyor eğer vaktim olsaydı biraz size Eşas İbni Kays'tan bahsederdim ama inşallah başka bir zaman söylerim bir cümle söyleyeyim çok inişli çıkışlı bir hayatın sahibidir Hz. Ebu Bekir döneminde Müslüman olmuştur irtidat etmiştir bir bir daha gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in kız kardeşi Ümmü Ferve ile evlenmiştir. Hazreti Ali'nin en gözde komutanlarından biri olmuştur. Ama Hazreti Ali'ye en büyük sıkıntıyı da o aşmıştır. Kufe'de en fazla Hazreti Ali'nin başını ağırtan isimlerden bir tanesidir. Hakem hadisesinde Hazreti Ali ısrarla kendi tarafının hakeminin amcasının oğlu İbn Abbas olmasını istemesine rağmen az ve onun gibi birkaç tanesi Ebu Musa el-Eşari'nin kabul edilmesi için di diretmişlerdir. Böyle birkaç sıkıntısını da görüyoruz. Cade bu zatın hanımıdır. Bu zat Hazreti Ali'nin şehadetinin arkasından 40 gün geçtikten sonra vefat edecek. Hazreti Hasan kayınbabasının cenaze namazını kılarak defnedecektir. Yıllar sonra Cade ile Medine'ye geliyor orada kalıyor. Ve Cade Hazret Hasan'ı zehirliyor. Zehirlenip yatağa düştüğü zaman Hazret Hüseyin geliyor. 40 gün sürüyor vefatı. 40 gün boyunca o zehirin tesiriyle yatağın içerisinde kıvrandığını biliyoruz biz. Hatta bir gün çok rahatsız olacaktır. Hazret Hüseyin'e yanıyor, içim yanıyor diye de bir haykırışı olacaktır. O anda Hazreti Hüseyin tutacak ellerini Hasan söyle Allah aşkına sana kim yaptı bunu dediği zaman bilmesine rağmen söylemeyecektir. Benden sonra kan dökülmesin diye sen bırak bunu bana kimin yaptığını sana vasiyetim şudur şudur deyip vasiyetlerini yapacak. Ve bir de talepte bulunacak var git Hazreti Ayşe'ye orada bir kabir yeri boş onu benim için iste. Beni de dedemin yanına defnet. Varacak Hazreti Hüseyin gidecek izin isteyecek Ayşe anamızdan Ayşe anamız izin verecek. Gelecek ama Hazreti Hüseyin'e şunu da söyleyecek. Eğer bırakmazlarsa beni oraya defnetmek sakın onun için bir şey yapmayın bir kargaşa çıkarmayın. Beni Müslümanların kabristanlığına gömün diyecek. Onu da söyleyecek. Selamet onun işi. Vahdet onun işi kendini bu iş için feda eden bir yiğittir o giderken bile bunu söyleyerek gidecek ve 40 gün geçtikten sonra hicri olarak 28 safer 49 miladi olarak 7 Nisan 669'da vefat edecek. Oraya defnetmek isteyecek aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına o günkü Medine valisi bırakmayacak. Israr edecek bırakmayacak Hazreti Hüseyin abisinin söylediği o sözü unutacak. Hadi diyecek kılıçlarınızı kuşanın ne pahasına olursa olsun Hasan'ı biz dedemizin yanına defneteceğiz. Bunu duyunca Ebu Hureyre önce valinin yanına gidecek onu ısrar etmeye çalışacak. Onu ısrar edemeyince dönüp gelecek Hazreti Hüseyin'in yanına ve Hazreti Hüseyin'e diyecek ki Hasan giderken bunu söyledi. Eğer biz bunu yapmazsak ve onun adına kan dökülürse en fazla o bu işten rahatsız olacak. Ebu Hureyre'nin Hazreti Hüseyin'i ikna etmesiyle Hazreti Hüseyin Baki kabristanlığında anasının yanına defnedilecek. Orada da o sıkıntının ortaya çıkması bu şekilde önlenmiş olacak. Cenaze namazını o günkü kural gereği Medine valisi Said İbni Az kıldıracak. Ve kabre Hazreti Hüseyin Ehli Beyt'in diğer mensuplarıyla indirecek. Allah ebeden ona rahmet eylesin. Bizleri de nasiplenenlerden eylesin. Cenab-ı Hak inşallah onun vahdet konusundaki hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Onun merhamet ve şefkat konusundaki... Hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Kulluk manasına ortaya koyduğu o güzelliği de inşallah bizlerin hayatında dirilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elfaktiha.